Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ve ala alihi ve amma Şeyde kalmıştık değil mi? Allah Sizdeki metin kitaplarında var mı şey kavaydu alba? Gittiler miştem? Feyza, anlafta. Allah halah kılakla. Sen bilin zaman, muhakkak ki Allah seni kendi ibadeti için yaratmıştır. Fadlan bilki enne al-ibadate muwaqqat kay ibadate la tusamma ibadatan ibadet diye isimlendirilmez. illa ma'a tevhidi ancak tevhidle beraber ibadet diye isimlendirilir yani tevhid olmadan yapılan ibadete ibadet denmez ibadet diye bilmemiz için tevhid olması lazım kema en-salata ki namaz la tusamma salatan namaz diye isimlendirilmez. İlla mehtahareti, taharetle ancak taharetle beraber namaz diye isimlendirilir. Yani abdesiz adamın kıldığı namaza namaz demediğimiz gibi. Fa eğer daha şirkü fil ibadeti, şirk ibadete girdiği zaman, çünkü tevhidin zıddı nedir? Yani tevhid olmadan ibadete ibadet demiyoruz. Neyi kastediyoruz burada? Yani şirk olmaması. Şirksiz Allah'a ibadet etmek. Fa eğer daha şirkü fil ibadeti, şirk ibadete dahil olduğu zaman, fesh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 abed kökünden geliyor. Doğru mu? Abede kökünün manası ne? Abede kökünün aslı tezelül. Yani insanın mesela bir yol varsa ve bu yoldan insanlar çok fazla yürümüşse bu yola ne diyoruz? tariqun muhabbet, tariqun muzeddir. Yani insanların ayaklarıyla düzelttiği, zelil hale getirdiği, alçalttığı yol ediyoruz. Hakkese ibadette lugatta mesela abedahu ey yani onun için zelil oldu, ona boynunu eğdi diyoruz. Şeriattaki manası ise bu manayı içermekle beraber, yani şeriatta kastımız ne? Kişinin Allah Azze ve Celle'nin karşısında zelil olması, onun bütün emirlerine karşı boyun eğmesi, buna ibadet diyoruz. Fakat tanım itibariyle mesela Şeyhülislam Mütevimiye diyordu ki, İsmun Jam'ın dkkli ma Allahu ve min İbadet öyle bir isimdir ki toplayıcı bir isimdir. Neyi toplar? içerisinde? şunu toplar.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 Allah'a kulluk edin. Allah'a ibadet edin. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Ona hiçbir şey ortak koşmayın. Bak bu ifadeye dikkat edin. وَلَا تُشْرِكُوا Burada nehi var. Değil mi? بِهِ şeyen Şeyan ne kirak? Her şeyi kapsıyor. Her şey. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا Ne ifade eder? Nehi siyahında. Ne olan bir kelime gelirse umumiyet ifade eder. Doğru mu? Şart siyahında. Nefî siyahında. Nehi siyahında.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 أَلَّا تَعْبُدُوا illa iyya. Senin Rabbin sadece O'na ibadet etmeniz konusunda size hükmetti. Yani bir hükmü var Rabbinizin sadece Allah'ı birleyin diye. Sonra وَقَدَى Kadar أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا Ve anne babanıza iyilik yapmanızı da size emretti. Ondan sonra zikretmiş olduğum emirler ve nehiler silsilesi devam ediyor. Ne anlıyoruz biz buradan o zaman? Biz bu söylemiş olduğumuz delillerden şunu anlıyoruz. Ayetlerden. Birinci delilimiz neydi?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 Peygamber Han Resulullah Muazil Yemen'e gönderdi. Yemen'e ehli kitap olan bir kavmi davete gönderdi ve ona dedi ki: İbni Abbas'ın rivayet ettiği hadiste hadisen: "İnneke taqdimu ala qaumin ehli kitap. Sen Ehli kitap olan bir kavme geliyorsun ey Muaz. "Felyakun awwalu ma tad'uhum ileyhi shahadatu alla ilaha illa Allah." Senin onları ilk davet ettiğin şey Allah zevce yani Allah'tan başka ilah olmadığına şahitlik etmek olsun başka bir evatte ila Allah'ı tevhid etmeye onları davet et. Yani Allah'ı birlesinler tevhidine felle başka bir evatte Allah. Allah'a ibadette onları çalış. Yani sadece gelin Allah'a ibadet edin. Bir tek olan Allah'ı birleyin de. Sonra ne diyor peygamberimiz? Fe in hum arafu salawat. Şayet bunu kabul ederlerse bunu bilirlerse bunu anlarlarsa ondan sonra beş vakit namazı onlara emretiyor peygamber Aleyhisselatü vesselam. Ne anladık şimdi buradan? Şayet anlarlarsa, kabul ederlerse, etmezlerse peki mefhumul muhalifi. Etmezlerse hiçbir şey anlatma. Yani peygamber Aleyhisselatü vesselam bir şey bir şeyin üzerine bina ediyor. Şayet onlar Allah'ı billemeyi, şahadet etmeyi, ibadet etmeyi anlarlar, ikrar eder, kabul ederlerse ondan sonra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 464 465 sayfalar. İzleme süresi 65 67. ayetler. Şirk bir ibadete girdiği zaman o ibadeti ortadan kaldırır. Delilimiz ne? Şu cümle. "Ve laqad uhiye ileyke ve ilallezine min qablika le in eshrakta layahbatanna amaluke ve min elhasirin." Sana ve senden öncekilere vahyedildi ki, şayetişip koşarsan layahbatanna <gülüyor> amaluke. Yaptığın bütün ameller boşa gider.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 Zaten Şeyh Muhammed bin Abdülvab da bu kitabı bunun için yazmış. Ta ki talebe müşrikle Müslüman'ı birbirinden ayırabilsin. Yani bu dört kaide verecek bize. Bu dört kaideyle müşrikle Müslüman'ı birbirinden ayırt edebilelim diye. Şimdi en başa alalım şey, ayet-i kerimeyi. 63, 2. ayete bakın. Gördünüz mü 62. ayet. Gördünüz <gülüyor> Allahu Allah kulli şeyin ve huve ala kulli şeyin vakib.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 bütün yani burada kasıt ne? Bütün hükümranlığı, bütün giriş kapısı Allah Azze ve Celle'nin elindedir. Vellezine kafarû <gülüyor> bi ayâti llâhi ulâikehumul hâsirûn. Allah'ın ayetlerine küfredenler, Allah'ın ayetlerini inkar edenler onlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir. Peki sonra kul efâ gayrallâhi <gülüyor> te'murûni a'budu eyyuhel câhilûn? Deki Allah'tan başkasına ibadet etmemi mi bana emrediyorsunuz ey cahiller? Peygamber söylüyor. Yani madem Allah yaratıcıdır.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 ve o bağladığı şey de her yerde mevcutsa, herkes görüyorsa sürekli, o zaman herkese hüccet zaten ikame edilmiştir. Gözü olan, aklı olan, kulağı olan adama hüccet ikame edilmiştir. Burası anlaşılıyor değil? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِعْبُدُونَ Ben insanları ve cinleri sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Sadece ibadette birlemeyi neyle alakalandırdı Allah? Halk ile alakalandırdı. يَا أَيُّهَا النَّاسُ min رَبَّكُمُ الَّذِي insanlar.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 Öyleyse herkes Allah'ın ibadette birilenmesini de kabul edecek. Çünkü bu fıtrattır. قُلْ اَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَأْمُرُونِّ اَعْبُدُوا اَيُّهَا الجاهلون De ki Allah'tan başka birilerine ibadet etmemi mi bana emrediyorsunuz? Ey cahiller! Niye onları diye isimlendirdi? Çünkü yaratıcı olarak Allah'a kabul ediyorsun. Yani Zümer suresinde birkaç sayfa önce onlara sorarsan yeri ve göğü yaratan kimdir? Sana Allah'tır diyecekler diyor. Madem siz de bunu kabul ediyorsunuz o zaman niye ibadetlerimi, hüküm konusunu, ibadet kapsamına giden şeyleri Allah'tan başkasına yapmamı bana emrediyorsunuz? Bu ne biçim bir cehalettir diyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Ve burada ikinci nokta çok dikkat edin. Zaten onlara cahil diyor. Hani bizim millet bizim millet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 Yok. Burada yemin ne? Kat lamla birleşirse, la mete birleşirse orada yemin var demektir. Yani lakat kat değil de lakat şeklinde gelirse orada yemin var demektir. Hazır yani bir yemine hazırlık yapılıyor demektir. Lam el muwati el kasem diyoruz buna. Kasemi hazırlayan lam diyor. Yani diyor ki Allah oqsimu yemin ediyorum ki urhiye ileke wa ilel lazine min Sana ve senden öncekilere şey yapıldı. dedi ee,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 Kitabın içerisinde iki kısım ayet var. Minhu, ondan bazısı minhu ayetun muhkematun muhkem olan ayetlerdir. Peki sıfatı nedir? Hunne umul kitabı. Kitabın anasıdır. Yani kafanız karıştığında, problem yaşadığınızda ana maddelere döneceksiniz, ana esaslara döneceksiniz. Tamam? Hunne umul kitabı ve uchrı Bir kısmı da bazısı da müteşabiktir. Kim müteşabihin peşinde koşar? Fa'emmellazin fi kulubim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 Hübud hükmündedir, yok hükmündedir. Ve o insan Allah katında kutsana uğramıştır. Peki bu nas bizim elimizde ne? Elimizdeki bu nas muhkem. Bir konuda kafamız karıştığında nereye başvuracağız? Bu nasına döneceğiz. Anlamazsak yani müteşabiyi buraya döndürdük, çözemedik, müteşabiyi bir kenara bırakacağız, muhkem olanla amel edeceğiz. Tamam Bu, bu Bunu, kaideyi güzel hımsedin. Bunun örnekleri gelecek. Yani özellikle tevhid konusunda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 Allah'tan başkasına dua ediyor. Kimlerde var bu da ziyade? Tasavvuf ehlinde var. Doğru mu? Allah'tan başkasına dua ediyor. Allah'tan başkasına dua ettiği zaman ne yapıyor? İbadetini Allah'tan başkasına sarf ediyor. Çünkü dua ibadettir. Doğru mu? E dua huval ibadet. Dua ibadettir diyor Peygamber aleyhissalatü İbadetini Allah'tan başkasına yapıyor. Ama ben Müslümanım diyor. La Haydallah diyor, Muhammed Resulullah diyor, gece gündüz namaz kılıyor, Davud orucu diyor, malını Allah yolunda infak ediyor. Var mı bunda bir sorun? Yok. Şimdi biz diyoruz ki, bu insanın bu sair yaptıklarının Allah katında geçerli olabilmesi için ne lazım? Tevhid üzere olmasının. Tevhid üzere olmadığı zaman peygamber kadar ameli dahi olsa şirk koştuğunda bu ameller hepsi boşa gider. Bir tanesi de yok diyor. Adam bilmiyor ki.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 Zeyt Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşamış olduğu toplumda hiçbir uyarıcı kendisini uyarmamasına rağmen yere bağıyor, göğe, göğe bakıyor, göre göye bakıyor. Bu müşriklerin yaptığı mümkün değil, doğru olamaz diyor. Bizi yaratan Allahsa kurbanımızı niye lata kesiyoruz? Bizi yaratan Allahsa darah düştüğümüzde menattan niye yardım istiyoruz? Bizi yaratan Allahsa hükümlerimizi niye darun nedvedeki ebu ceyhiden alıyoruz? Allah Azze ve Celle'nin kanunlarıyla hükümlerim ve yollara düşüyor.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 Allah yeryüzüne baktı şöyle nazar etti. Arabına, acebine hepsine maktetti. Hepsinden nefret etti. Hepsine buğz etti. Niye? Allah şıkk koştuklarından. Ehli kitaptan bakaya müstesna. Yani ehli kitaptan azınlık bir grup Allah'a birleyen, Allah'a şirk koşmayan, teslis inancında olmayan küçük bir grup müstesna. Hani Selman'a tevhidi öğreten o şey gibi, rahip gibi e mesela. Bunlar müstesna Allah azze ve celle hepsine. E Buğz ediyor. Doğru mu? Kimse anlatıyor muydu peki o insanlara? Tevhidi anlatan insanlar var mı? Amr ibn-i Abese, İmam Müslim kıssasını rivayet ediyor. Cümle aynen şu. Ben cahiliyedeydim ve bütün insanlığın sapıklık üzere olduğuna ve hiçbir şey olmadıklarını biliyordum diyor. Kim anlattı Amr ibn-i Abese? Hiç kimse. Ve peygamberin yanına geliyor. Allah seni neyle gönderdi? deyip Muhammed diyor. Allah beni ona ibadet etmekle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 Peygamberin hatırlatması sadece adamın azabını arttırır. Başka bir şey değil. Yoksa onun öncesinde de insanlar nedir? Onun öncesinde de insanlar yargılanır. Ki Mekke toplumu bunun en güzel örneklerinden bir tanesidir. Mesela anlaşılıyor. Anlamayan var mı? Örnekler anlaşıldı. Tamam. Devam edelim şu cümleyi de bitirelim. Bir faydaya kadar. Sonra. <gülüyor> Feyza Araf'ta sen bildiğin zaman... أن الشركه اذا خالط العباده اسدها الشرك عبادته karıştığında onu ifsad eder ve ahbatal amale ve ameli de ihbat eder ameli de götürür ve sara sahibi min al-halidin fi'n ve onun sahibi de ateşte ebediyen kalır bunun delili neydi innehu men yushrik billahi fakat harrama Allah aleyhi'l cenne muhakkaki kim Allah'a şirke koşarsa Allah cenneti ona haram kılmıştır kim Allah'a şirke koşarsa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 senin bilmen gereken bil, bilmen gerekenlerin arasındaki en önemli mesele budur bunu bilirsin Niye çünkü bu meselenin üzerine ebedi husran ve ebedi felah binaedir Yani bir mesele var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 وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ Allah kendisine şirk koşulmasını hiçbir şekilde af etmez, bağışlamaz. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ Fakat Allah bunun dışında dilediğine, dilediğini bağışlar. Burası ayet kelime kerime anlaşıldı. Bakın bu ayet kelimenin kerimenin nuzul sebebinde zikrettiğimiz ayetin iki tane rivayet var. Bunlardan birincisi şu.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 Bu ayet-i alakalı. Diyor ki, onun özelliğiyle size okuyacağım. هذا من muhkemil المتفق عليه الذي لا اختلاف فيه بين الأمم. إن الله لا يغفر أيشرك به kısmı var ya, burası için diyor ki, tekrar okuyorum. bu Minel muhkemil المتفق عليه üzerinde ittifak edilen muhkem ayetlerdendir. diyor. Nasr الذي yani o üzerinde ittifak edilen muhkem ayet ki لا اختلاف فيه بين الأمم.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 La تَفْتَرُوا عَلَى اللّٰهِ Allah'a yalan söylemeyin, Allah'a yalan şeyi iftira etmeyin, doğru mu? Ve تَقُولُوا عَلَى اللّٰهِ ma لَا تَعْلَبُونَ Bilmeden Allah hakkında söz söylemenizi Allah haram haram kılmıştır. Sen şu anda bir şey söylüyorsun, din adına konuşuyorsun, fakat din adına konuşmuş olduğun şey yalan. Çünkü böyle bir şey yok, doğru mu? Bak bir nas geldi önümüze, kafamızı karıştırabilir. Fakat asli olan nas'a irca ettiğimiz zaman, asli olan nas'a irca ettiğimizde orada bir şirk olmadığını görüyoruz.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 Falanken senin arabanın, onu bir yakalasam öldürürüm diyor. İyi de cehalet mazeret değil mi kardeşim? Yani cehalet mazeretse hırsızlıkta da mazeret. Falanken senin karına laf atmış filan. Hemen öldürmemiz lazım diyor misal. Hemen asmamız lazım, kesmemiz lazım, o mahalleyi yıkmamız. İyi de dur dur. Adam laf atmış da cehalet mazeret. Adam bilmiyor. Hele önce bir git uyar. Hele önce bir git anlat adama. De ki güzel kardeşim, benim namusuma el uzatma. Benim namusuma dil uzatma.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 Hani Allah Teala onlara soruyor. Ve iza bushiro ahaduhum bil unsa zanna wujuhuh muswaddan wa huwa kazim. Onlardan birine senin kız çocuğun oldu dediği zaman yüzü kızarır, bozarır, öfkeyle dolar. Niye? Kız çocuğunu ayıp olarak kabul ediyorlar. Doğru mu? Ama melekler de Allah'ın kızıdır diyorlar. Mekeri müşrikler melekler Allah'ın kızlarıdır demiyorlar mı? Allah da soruyor. Alekumuz zekeru wa lehu'l unsa.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 Fakat şeytanların yardımıyla, insi ve cinli şeytanların yardımıyla insanlar fıtratlarını bozular, şirket düşler. Ve fıtratımızı Allah yaratırken bizi akıllı yarattı. Doğru mu? Allah bizi akıllı yarattı. Şirke düştüğünde fıtratı bozuyorsun yani. Fıtrat bir bütün, aklı da beraberinde bozuyorsun. Onun için müşriklerin ölçüleri gerçekten çok acayip. Kız çocuğunu kendine yakıştırmaz, fakat melekler Allah'ın kızıdır der.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 Bu anlaşıldı inşallah anlatabildi İnşallah. Sonuç Şeyh Muhammed bin Abdülvab dedi ki ve zalike bu zalike ismi işaret bir şeye işaret etmesi lazım. Neye işaret ediyor? Yani ibadetin ibadet olması için tevhidin şart olması. Şirk girdiğinde ibadetin tamamen fesat bulacağı. İşte bu bi ma'rifeti erba'i qawa'id. tane kaideyi bilmekle mümkün olur.